Bölüm 148 Hastaya ve ölümü yakın olduğu tahmin edilenlere iyi muamele etmek. Hadis 913. İmran İbn Hüseyin'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre, Cüheyne kabilesinden bir kadın zina sonucu gebe kalmış olduğu halde Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü hac cezasını gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver." dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının velisini çağırtıp getirtti ve ona "Bu kadına iyi bak. Çocuğunu doğurunca bana getir." buyurdu. Adam, bu işleri gereği gibi yaptı ve doğumdan sonra kadını getirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasına emretti. Sıkı sıkı bağladılar. Sonra da peygamberin emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Sonra da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadının cenaze namazını kıldı.